Mevzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil ezeline vel ahirin Muhammedin mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahudu iksâmin ilâhiyyemiddin emmâ vâgı, fe yâ illühe'l-isân, inne ettelel hadis-i kitâbullah ve Evet al-Hadi, Hadi Şeyidimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam, Şerl, Umur, Muhtesapı, Her Külle Muhtesetin Bidâh, Her Külle Bidâhın Dalalı, Her Külle Dalalıın Sâhibi Hafifler, Ve biz senedir muttası bilenle bilir Sallallahu Aleyhi Vesselam, Elnâhu Kâl: ve فَإِنْ فَأَنَ <gülüyor> <gülüyor> ve tarâl ne? Onu minküm karibun, in fî ana evzatun bhi ve icâsimiz cumul haris âmi tinciro tinciro külükum ve kantim minhe aşârîmin Ve ana minhu. el şevakat. Aziz müslâm kardeşlerim. Allah Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, ikrarı dünyada ahirette üzerimize olsun. Allah Teala Hazretleri iki cihan saadetiyle cümlemizi lütfuyla, keremiyle Nail eylesin Cennetiyle cemaliyle günlerinizi Müşerref eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini ok Okuyoruz Anlatıyoruz Bunların okunmasına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye Ve onun mübarek alinin Ashabının ruhlarına hediye olsun diye Peygamber efendimizin Manevi varisleri Ümmetin mürşitleri Hali, manevi halifeleri, Sadat ve Meşayih Turuk-ı Aliye'mizin ruhlarına Ebu Bekir sürdük. Ve Ali-i Murtaz, Murtaza ve Doğanullah-ı Teala aleyhin ecma'in cümle sahabeden hocamız Muhammed Said-i Hazretlerine kadar Turuk-ı Aliye'miz silsilelerinden güzel an eylemiş olan cümle saadat ve Meşayihimizin ruhlarına ve bu beldeleri fethedip bize emanet ve yadigar bırakmış olan ...ve müdafaa etmiş olan tatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına... ...ve bu hadis-i şerifleri bir de kadar ve rivayet etmiş olan alimlerin, ravilerin... ...bu kitab cem ve tehlif eylemiş olan... ...Gülüşhaneli Ahmet Fiyahettin Efendimiz'in... ...kendisinden teyze aldığımız Muhammed Said-i Hocamızın ruhuna hediye olsun diye... ...uzaktan yakından şu mübarek... ...Ramazan gününde kara, soruğa bakmadan... Bu dersi cümlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarına, sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun. Hmm. Cümlesinin kabirleri nur olsun, makamları âlâ dereceleri yüksek olsun. allah Teala Hazretleri bizlere de onlara da rahmetiyle muamele eylesin. İki cihanda cümlemiz aziz ve başyar olalım cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye bir Fatiha, üç ihraç şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Okuduğumuz hadis şerifler Ramuzül Ahadis isimli Gümüşhaneli hocamızın yazdığı topladığı hadis külliyatının 50 sayfasında 12. hadis şeriften başlayıp devam ediyoruz. Metnini az önce okumuştum. Ee, Ahmed ibn Hanbel hazretleri ve diğer kaynaklar rivayet etmişler bu hadis şerifi. Ne alini verelim. Buyurun ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İzâ seni etubul hadise annî Benden siz Bir söz Bir hadis işittiğiniz zaman Ta'rifuhu kulûbukum Ve telinu lehu eşarikum ve evşarikum Kalbiniz onu Hoş karşılandı, iyi gördü, bilgi beğendiyse ve o hadisi şerifin manasından efendim tüyleriniz yumuşadı, derileriniz efendim yumuşadıysa bir yumuşaklık yayıldıysa ve veterane ennehu mintum kabilun ve manası size yakın geldiyse sevdiyseniz fe'ene evlatun bihi ben bu hadise sizin en uygun olanınız, en layık olanınızım. Evet bu hadis şerif ravi doğru söylemiştir. Bendendir. Ee, ben söylemişimdir. Tamamdır. Aksine ve sen tümül hadise anniy Benden bir şeyler rivayet ettiler size. Peygamberimiz şöyle, böyle bir, şöyle söyledi, böyle söyledi gibi bir şeyler naklettiler ama tümkür hu kulübükün. Kalbiniz inkar ediyor, istemiyor, sevmiyor. O mana hoşuna gitmiyor gönlünüzün, gönüllerinizin. Ve tümkürümün hu eşarukun ve evşarukun. Tüyleriniz e, veya tüyleriniz e, e, ve ciltleriniz ondan İtiraf duyuyor, sevmiyor. Ve en ennehu faidun ve bunu sizden uzak görüyorsanız, efendim, fene ebadiküm mühübben, o hadisten sizin en uzağınızım. Yani ben onu söylememişimdir, diyor Peygamber Efendimiz. Ahmet İbni Han'dan İbni Sa'd, Ebu ve Ebu Ümmelik'ten rivayet etmiş. Şimdi biliyorsunuz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <gülüyor> peygamberlik vazifesini yapmaya başlayınca etrafındaki sahabe-i kiramın ona karşı bağlılıkları, sevgileri dolayısıyla sözlerini can kulağıyla dinlediler ve tam hafızalarına almak ve tam nakletmek için çok dikkat ettiler. Pür dikkat böyle. Hatta öyle anlatılıyor ki biz Resulullah'ı dinlerken sanki başımızın üstüne bir ürkek kuş gelmiş konmuş da kıpırdarsa kuş pır kaçacak gibi kaçmasın diye nasıl kıpırdamazsa insan başına kuş konduğu zaman ürkmesin, kaçmasın diye insan nasıl kıpırdamazsa nefesini bile keserse biz böyle dinlerdik Resulullah'ı. Yani böyle sevgiyle, böyle dikkatle, kıpırdamadan, saatlerce aşk ile şevfine dinlerdik. Tabii bu bereketle, bu sevgiyle gönüllerine naç naş oluyor Resulullah Efendimiz'in hadisi şerifleri, sözleri. Kendileri öğreniyorlar, başkalarına da anlatıyorlar. Öyle kimseler var ki mesela ortak bahçeleri var. Bu ortak bahçede bir gün birisi çalışıyor. Ortağına diyor ki, sen bugün git Resulullah Efendimiz'in mescidine yanına. Sabahtan akşama kadar etrafında bulun. Sana gelir anlatırsın bana. Ertesi gün ötekisi gidiyor. Gördüklerini o anlatıyor. Hiçbir günü kaçırmıyorlar yani. Ortaklaşa bir gün birisi, bir gün birisi. Hem işler yürüyor, hurmalar sulanıyor. bahçe işleri tamam oluyor. Hem de Resulullah dinleniyor. Tabi o zaman teyp yok. Tek çare dinlemek, dikkatli dinlemek, dikkatli söylemek, anlatmak başkalarına. Tabi bunu güzelce yaptılar sahabe kiram. Fakat evet. eğer bir münafık, kalbinde hastalık olan bir kötü insan, başkalarını kandırmak isterse ne olacak? Allah böyle söyledi diye yaran söylerse, söylemediği şeyi söylemiş gibi başkasına naklederse ne olacak? Peygamber Hanım diyor ki, bu sizin müslümanlığınızın, irfanınızın, gönlünüzün, ferasetinin şeyine kalmış. Eğer benden birisi size bir hadis naklederse, gönlünüz hoş karşılıyorsa, gelinize bir tatlılık eğiliyorsa, yumuşuyorsa, düleğimiz, kıllarınız, derimiz yumuşuyorsa ve tamam da şöyle Allah söylemiştir bu tatlı sözü. muhakkak tamam, üstüp onun üstü bulunur." söylemiştir gibi. İçimiz sabrediyorsa tamam. O hadisi ben söylemişimdir öyledir. Müminin feraseti var ya, ona ona havale ediyor Peygamber Efendimiz. İlk tekfur firan mümin, mümin, cenneye yol zor müminin ferasetinden Sakının, korkun. Çünkü baktı mı Allah'ın nuruyla bakar, şık diye gerçeği şey görür, ondan bir şey saklanmaz. Anlar yani, bilir. Şimdi bu hadis şerifi, gayet-i müslümanın gelmiş, bizim mürşitlerimizden, Allah'tan birisine sormuş. Ama Müslüman kıyafetinde. Müslüman kıyafetiyle camiye gelmiş, oturmuş böyle vaaz verirken demiş ki, ya hoca efendi, üstad efendi, Efendim Ya Seyyid <gülüyor> Sizin şey, e, Bir soru sormak istiyorum Peygamber Efendimiz buyurmuş ki İttekû ferasetel mü'minke İnnehu yevzur bi Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz Bunu açıklar mısınız biraz demiş Bu hadis Yani bu feraset nedir Yani nasıl karşı tarafın Kalbinden geçeni anlayacak Bunu biraz izah eder misiniz hocamız mürşidimiz şöyle ona bakmış demiş ki ya kafir ya kafir soru sorana söylüyor ya kafir kelimeyi şahedet getirir müslüman ol müslüman olmadığın zamanı geldi diyor şimdi iki keramet gösteriyor bir soru soranın kıyafeti müslüman kıyafeti olduğu halde onun aslında müslüman olmadığını biliyor yani feraset değil ediliyor. Yani ferasetin nasıl olduğunu fiilen gösteriyor. Feraset şudur, budur, tarifeci anlar, anlar filan mi? İşte anladım. Feraset budur. Uygulamayı gösteriyor yani. Misali canlı misali gösteriyor. Sen emin değilsin, henüz daha imana girmemişsin, kafirsin. Efendim, bu bir. Onu anladı. Selüme-i Şahadet getir, Müslüman ol. Halbuki kıyafetin cübbesi, sabire. Müslüman kıyafeti ama camiye soru sormak için gelmiş. Müslüman değil, gayrı Müslü. Fakat onun olduğunu biliyor. Selüme-i getir diyor, bir. İkincisi, kelime-i Şahadet çünkü şimdi zamanı geldi diyor. Yani hidayete ermesinin zamanından o zaman olduğunu biliyor. İki keramet, çifte keramet gösteriyor. Ya kafir, Yıkıl karşımdan sen kim aldatıyorsun Deseydi, daha davatlı gelmemiş. Demek ki belki hiç hidayete eremeyecek demek olurdu ama hadi bakalım kelime-i getir senin artık Müslüman olma zamanın geldi diyor. Neden? Çünkü o feraseti görünce o hadisi şerifin hak olduğunu anlayınca karşıdaki insanın da mümçid-i olduğunu anlayınca daha ne bekleyecek? Tabii Müslüman olacak bu değil Müslüman. Yani servisuna bu kadar mükemmel bir karşılık gelince ne yapacağız? Senin dinin halk dindir, eşhedü i̇şte en la ilahe illallah. Ben i̇şte de muhamdül diyecek? Başka çaresi yok. İşte müminin böyle bir hali vardır. Allahü Teala Hazretleri, sonra efendim, e, bir de ümmet diye bir şey var. Yani ümmet bir konu üzerinde ittifakken, bu şey güzeldir, doğrudur, tamamdır demişse ümmetin o kararı da icma oluyor. İcma, ümmet, o da güzel yani. Ülema, ümmetin aklı başında insanları ittifak etmişler. O da bir fıkhın, ahkamının kaynağı oluyor. Yani müminlerin bir şeyi vardır yani. zevk selimi vardır, bir aklı selimi vardır, bir hissi selimi vardır. Doğruyu bulunlar, görürler. Efendimiz böyle buyurmuş oluyor Bir ölçü vermiş oluyor Demek ki bize gelen Hadis-i şerifleri Efendim o zamanın insanları böyle ölçtükleri gibi Efendim böyle e, Bizde biz, Bize birisi bir söz söyledi Falanca adam senin aleyhinde şöyle demiş Şöyle bir düşüneceğiz O bunu demez Hayır benim onu tanıyorum O böyle söylemez Burada bir dik yeniği var hakikaten kurcalıyorsun çıkıyor, yanlış anlaşılmış yanlış söylenmiş, veya yani birleştiriyorsun, gel bakalım, sen böyle söyledin mi? evet söyledim ama o maksatla söylemedim, şöyle oldu, böyle oldu filan diyor, yani bir söz bize geldiği zaman şöyle bir tartalım, irfan terazimizde efendim hemen efendim karar vermeyelim. aldatmak isteyenin aldanmasına kapılmıyor kışkırtırlar Aldatmak isterler, şaşırtmak isterler, saptırmak isterler, dalalete düşürmek isterler, imanımızı almak isterler. Şeytan var, şeytan gibi insanlar var. Şerati'nin insi vel mi İnsanların da şeytanlar var. Yüzü insan suretinden etkisi şeytan. Şer çeşidi var. Onun için mümin felasetini kullanacak, şey yapacak. Böyle. E, İnşa etim fasikim dinede, inke tabe yine. Emtucil dukarman bir etin. Yani size birisi sıkın birisi bir haber getirdiği zaman öyle hemen patlayarak aldanmayacak insan inceleyecek ve herim öteki insanların aleyhinde yanlış düşüncelere kapılıp bazılarının haksız yere suçlama durumuna düşmeyecek. Evet. Allahü Teala Cevalıhu bizi Serasi sahile evet. eğrisi, eğriyi doğrudan, evet. doğruyu eğriden fark edecek, farklı fark edecek bir temiz kabiliyeti İslam eylesin. Evet. Efendim iyi tetiği ayırt etmesi bilsin. Evet. Kıyametin ahvalinden birisi de muhterem kardeşlerim, ahir zamanda minkerler malif malifler minker olacak diyor hadis şerifini. Ne demektir? Yani iyi şeyler beğenilmeyecek, kötü şeyler makbul olacak. Ne demek? Halkın zevki dejenere olmuş demek. İyi beğenmiyor, kötü beğenmiyor. Çirkin şey alkışlanıyor, iyi şey yuvalanıyor mesela. İyi insanın kadir kıymeti bilinmiyor, ayaklar baş oluyor, başlar ayak oluyor. Erazil takımı, rezil, rüsva takımı başa geçiyor. Kıyametin alametlerinden birisi de bu zevki kalmıyor, tadı kalmıyor efendim, insanların böyle şeyi bozuluyor terazisi bozuluyor Allah bizim terazimizi <gülüyor> Yani adam ayet-i şerimeyi beğenmiyor tövbe estağfurullah hadisi şerifi beğenmiyor sinnet-i semiyeyi beğenmiyor sarı sarmış camide bizim üfan'dan birisi müftü efendi çıkar bu işi demiş ya ne bu sarıf falan. E işte sarıf sünneti demiş. Müftü Efendi karşı koyunlar kalkmış. Misafahı diyoruz camide. Böyle bir kuyumcu var. Eski camilerde yani benim başka şehirde olduğum bir zaman. Kuyumcu bırakın şimdi biz et işleri ya diyor. Bırakın ya abuk sabuk işleri diyor. Bu abuk sabuk iş değil ki senin yaptığın abuk sabuk. Bu sonradan çıkma. Böyle. Ama bu misafahı bizim ta 1400 beri dedelerimizin yaka geldiği şey, yani bu çıkma bir şey değil ki. Sen yanlış yoldasın. Sen dedenin yolunu, babanın yolunu, ananın yolunu şaşırmışsın. <gülüyor> Evren Paşa bizim arkadaşlardan birisine şey demiş, ne bu sakallıya demiş, ne diye sakal bıraktım demiş. E filan bakanlık yapıştı kardeşimize. O da zeki, karşımdaki de reisi cumhur Tabi ne desin, e, niye sakal bıraktın diye, e, Efendim demiş, e, babanız gibi yaptım efendim demiş. Onun onu, onu da baba sakallı. <gülüyor> ya demiş, beni zayıf yerine yakaladım demiş şimdi. Demiş. E biz elhangiyle bizim yaptığımız çarşar, başörtü, efendim, tesettür, sakal. Bunlar babamızın, dedemizin hatta senin ey itirazı herif, Senin babanın, dedenin. Keser bakalım minnenin resmini gel. Hadi bedenin resmini çıkart bakalım ayrı ayrı İşte böyle biz, biz doğru yoldayız. Sen sen nereye benzemişsin? Sen muşterilere benzemişsin. Müşterilere benzemişsin. Müşterilerle benzemişsin. E ben dost doğru gidiyorum. Benim yolda bir şey. Sen sapıtmışsın. Ters gidiyor diyorsun bana ama sen tersesin. Evet seninle benim alemde bir terslik var ama sen. Benim bütün şükürime tavanıyla ters düşmüşsün. Sen oraya da gidiyorum. Sen başka kültürdesin. Onu anlamıyor millet. Eğer şimdi bu, bu asırda sakal bırakılır mı? Bu asırda taş örtülür mü? Bu asırda beş vakit namaz kılır mı? Bu asırda bu asırın nesi var? Ne olmuş asra? Bu asırda ne olacak yani? Her türlü meganeti yapıyorsunuz da. Yani iyi şeyler yapılmayacak mı? Bu asırda yapılmayacak her şey yapılıyor. Millet çıplak geziyor. Çıplaklar kulübü var. Plazlar var. Efendim, haramlar yeniliyor. Her türlü rezalet rüsallık hepsi yapılıyor. Bu asrata bu yapılır mı? Keşke yapılsa. Keşke, keşke iyi şeyler yapılsa da kötü şeyler çıkmasa ortaya. Çıkan her kötü şey derbat ediyor toplumu. Allah bunları nereden açtık? Muhterem kardeşlerim gözümüzden efendim Vasiret nurunu almasın. <gülüyor> ters geliyor. Tamamen gibi ters geliyor. Adamın baş aşağı asmışlar. Tepesi aşağıda, bacakları yukarıda. Bir de sen terssin Yok biz doğruyuz, biz yere basıyoruz. Senin bacakların havaya açılmış. Evet aramızda bir terslik var ama sen tepesi aşağı durmuşsun onda. Herkesin aklı var mı var, tahkibi var mı var, diploması var mı var, birkaç tane oluyor bazen muayirhanesine veya yazıhanesine üç tane dört tane diplomasıyor adam takdirname, yıldızlı, fiyotlu, bu şey, bu, bu, kurbeledi bir şeyler filan oluyor ama yani her akıl kıymetli değil, aklı selim kıymetli, aklı selim kıymetli. Herkesin bir zevki var, her zevk kıymetli değil, zevki selim kıymetli. Herkesin bir hissi, bir duygusu var, sevgisi var. Her his kıymetli değil, hissi, selim kıymetli. Hepsinin selim olması lazım. Selim ne demek? Hastalıktan, sakatlıktan, terslikten, acayiplikten kurtuluş olmak. Adam kitap yazmış, efendim, içindeki bilgilerin hepsi yazmış. Ama anladın mı? Taşgal kasabasında yazdığı için kitabı, efendim, çeneste kuvvetli demektir Kimse baş edememiş. Oradan bana mektup yazıyorlar ki bu herifin müslü hakkından gelemedi, vaiz hakkından gelemedi, bilmem kim hakkından gelemedi, bana cevap veremiyor. Efendim hocam aman medet, şunu bir cevap. E bunu ben dedim. E gönderdi. Oho! Her şeyi yapmış. Neresin düzeltayım hani? Deveye. Hani merem doğru ki demiş ya deve boynu eğri, bacağı eğri, sırtı eğri, her tarafı eğri yani. Kitabın her tarafı deve gibi. Karma karışır. Her tarafı bozur. Her tarafı yanlış. Ayet-i geçiriyor. Bilmeyen inanır. işin tehlikesi burada. Ayet-i geçiriyor. O ayetlere göre sözü doğru gibi görünüyor ama başka ayetler var. Başka ayetlerle incelediğin zaman onun öyle olmadığı anlaşılıyor. O ayetleri okumamış. Veya okumamış olduğunu sanıyorum. Yani bilip de saklayacak kadar akıllı da değil. Ahmak. Aptal yani. Resmen aptal. Kitap yazıyor ana aptal. Hatta dön. Yani odun gibi kafası. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir şeye şöyle demiş. O hayır böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in içinde Allah böyle demiş diye yazıyor. O tersini söylüyor. Evet. Bu bana ne diyelim yani kelime mü? bana telefon açtı yani diyor, hocam diyor her şey mi yendi hiç güzel bir imkanı yani yok mu bu kafayla olmazdı diyor. her şey mi yormuş her tarafı onun için her yaldızlı söze aldanmayın gazetelerde makaleler radyolarda konuşmalar televizyonlarda görüşmeler efendim bilmem paneller panel diskaşımlar bilmem neler gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş onu çalmak isteyen bir sürü fursuz var şeytan var şeytan var, katür var vesaire de var, vesaire de var. Hepsi müminin iman cevlerini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstesiyenliği net ediyor. Hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı net ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi çekiliyor. Bunu gerisi sayıyor. Çok misal şey. Onun için Allah bize hiskiserim, zevkiserim, aklı serim, islam eylesin. İmanımız da her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak köpek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden Gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeliyiz. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır. Tabi sen okumazsın esnafsın Efendim dini tahsilin yok vesaire vesaire falan sen de mazur diyorsun ama ben doçent biliyorum, profesör biliyorum okun olur. İspat ederim iki ile iki dört ile şeklinde Bana bir profesör var diyor ki de dedi, ya diyor şu hocalar da diyor dört kadınla evlenmeyi iyi çıkartmışlar diyor keyiflerine uygun olarak. Kaşlarını çattım dedim ki bu hocaların çıkardığı bir şey değil. Bu, bu yine gelecek, şaka gelecek bir şey değil. Çünkü o ma ve kadınlardan, sizin için uygun olanlardan iki, 3, 4 alabilirsiniz diye ayette müsaade var. hal oluyor, kadınlar dur kalıyor, bakımsız kalıyor. Toplumun gereği var Allah. Bizim işimizi bize iyi biliyoruz. Şimdi Bosna'daki kadınlardan birer tanesi almak istemez mi mesela Müslümanlar? Birer tanesi, iki tanesi. Yani sen sadece kendi böyle daracık, kendi çarşırında düşünme, asırları düşün. Çağları düşün, çeşitli olayları düşün. Bu derin Kur'an-ı Kerim'i Yok dedi, yok dedi. Şimdi Gürgütçü'nde şantiyat. Ben de tale değilim ya. Yok diyor. E ben de açtım Kur'an-ı Kerim'i gösterdim Koca Doğan Beyler niya var. Yurt içinde yurt içindeki saflara basılıyor. Kur'an'ı okumamış. İslam bilimlerini konuşuyor işte. Onun için hem Kuran'ı bilmemekle laf asmayın yani. Kur'an-ı Kerim'i böyle eciz büyük alimlerden öğrenin. Hadis-i şerifleri iyi tahdik edin. Birinci bu işi çok karıştırmak isteyen insanlar var. Bak peygamber efendimiz bu sözünden bu hadisi şerifinden her şeyi tahkik etmek gerektiği anlaşılıyor. Her herkese kulak vermemek gerektiği anlaşılıyor muhterem kardeşler. Bu kadar yeter. Bu dua yeter. Allah bu duamızı kabul etsin. Bizi şaşırtmasın, yanıtmasın. Fitneli tesaflı bir devirdeyiz. Millet öyle gözü dönmüş, öyle şaşırmış ki Allah'ın varlığını inkar edenler dini inkar edenler, ahlakı inkar edenler, aileyi inkar edenler namusu inkar edenler helali haramı inkar edenler efendim her, şey, her tipi var domuz kendi pisliğini yemiş, domuzdan beten insanlar var seni semi'tüm bi kavmin Kat hususe bihim hâhına faliben fakat Azalet-i Sa'atu <gülüyor> Azalet diye de tabi bir liste buraya yazılmış. azalet sağ Sa'atu Efendim Ahmetik ve Hanberde taberanede ve diğer kaynaklarda var bu hadis-i şerif uyurmuş ki Efendimiz burada <gülüyor> Efendimiz şurada bu yakın yerde yakın zamanda bir kalbin yerin dibine içirildiğini işittiğiniz zaman birinci kıyamet tepenizdedir sizin başınızdan gölge edecek gibi tepenize gelmiştir kopmak üzere Doğru. şimdi kıyamete yakın bir takım alametler var biliyorsunuz buna eşratus saah deniliyor kıyametin alametleri deniliyor ahlakın bozulması vesaire vesaire ama bir de böyle bir takım olaylar var. Herkesin böyle gözle göreceği olaylar var. Onlar kıyametin büyük alametleri olarak hadisi şeriflerle zikredilmiş. Tabi bazı kavimlerin yerin dibine geçirilmesi hadisesi de kıyamet alametlerinden biridir. Onu anlatıyor Peygamber Efendimiz burada. Şu yakın yerlerde şuralarda efendim bir kavim toprağın altına böyle batırılıp geçirildiğini gördüğünüz, işittiğiniz zaman binince kıyamet artık çünkü bir alamet geliyordur ötekiler peşe hemen belirecek kopacak kıyamet yani artık hmm. ip, ipi kopmuş tespih tanesi gibi hepsi peş peşe gelecek kıyamet alametleri hmm. Mekke-i Mükemmel'e medine Müder, bir ordu hücum edecek fakat şöyle Allah onları yerin dibine geçirecek yani o olay olabilir. Bu hadislerde anlatılan. اِذَا كَمِئْتُمْ بِنَاسِنْ يَئْتُنَ مِنْ تَبَلِلْ مَشِكِ اَوْ كَوْدِهَا يُعْجِمُ النَّذُ zeytin, fakat اَزَلَّتِ سَعَتُ Bu da yine kıyamet alametleriyle ilgili bir hadis-i şerif. Efendim ulu tarafından, başlık tarafından kıyafetlerini hayretle karşıladığınız veya kıyafetlerini görüp hayran kaldığınız bir takım insanların geldiğini duyarsanız bu tarafa doğru efendim işte kıyamet o zaman yakın olduğunu anlayın. Tabi Mehdi aleyhisselam çıkacak efendim kıyamet alametleriyle ilgili kitaplar var, meşredilmiş müstakil kitaplar var, onlarda böyle şeyler anlatılıyor sırasıyla olayların nasıl sıralanacağı anlatılıyor efendim siyah bayraklarla efendim Koresan tarafından geri bahsediliyor bazı insanların o kıyamet alametleri kitaplarında geniş tepe var, vardır 51. sayfa 1. hadisi i şerif'e geçiyoruz. İza sen mektun Muhammeden fela tuhibbuhu fela tuhazzimuhu vela tukabbihuhu. Bunun tefsiri Muhammed'in vekiliyiz kim, şeyh Muhammed'in, ebî meclisimiz şeyh-i Muhammed'in. Beylemi Câbir radıyallahu anh rivayet etmiş. Siz bir kişiye Muhammed adını verirseniz, Peygamber Efendimiz'in isimlerinden malum Muhammed adı, muhterem bir isim, Peygamber Efendimiz'in ismi çok öyle nadir kullanılmamış o asıllarda, bir iki misal ama çok nadir, niye bu ismi koydum diye sormuşlar Abdülmuttalib'e, torununa niye bu ismi verdim diye, demiş yerde de yoksa da de meddedilen, övülen, efendim, insan olmasını istediğim için koydum demiş. Tabi koyduktan Allah. ismi ona öyle koyduktan Allah. Efendim Hadi Peygamber Efendimiz'e sevgiden dolayı herkes Peygamber Efendimiz'in yüzlerce ismi var. O isimlerini koyuyor çocuklarına. Bize de isim soruyorlar. Biz de bazen işte adı cevaz olsun diyoruz. Şirat, cömert demek ama Peygamber Efendimiz'in isimlerinden. Adem Muhsin olsun diyoruz. Muhsin, efendim, İhsan sahibi <gülüyor> veyahut efendim, güzel manasına geliyor. Güzel yapan manasına geliyor ama Peygamber Efendimiz'in isimlerinden. Efendim, Kasım olsun efendim, isimlerinden. Ahmet olsun, Mahmud olsun, esaire. Neyse Seylander Efendimiz'in isimlerinden. Müşteba, Mürteza, Müşteba, efendim, Rauf, Rahim, Kur'an-ı Kerim'den geçen isimleri, Tevrat'ta, İncil'de bildirilmiş isimleri var. Tabi bu isimler konulabilir. Ama rahat ı Şerife diyor ki, çocuğunuza Muhammed ismini koyduğunuz zaman artık onu küçümsemeyin. Ve onu efendim mahrum etmeyin. Ve onu sen çirkinsin demeyin, çirkin görmeyin. Ee, Muhammed adı adına Allah mübareklik vermiştir. Ve içinde Muhammed olan eve bereket vermiştir. Ve içinde Muhammed bulunan meclise bereket vermiştir diyor. Tabi Muhammed ismini koyabilirsiniz efendim ama Muhammed ismi o zaman azarlama olmayacak. Hürmet olacak yani. Dikkati olacak. İkinci hadis şerif, yzâ şerbaha aha di kumûş ve who fi salâtî fatâle ahkâste kendi akul fi neşî sevâte. Hatta yemâ saltanî zinîhi el nijde bi entihi, yzâ salâ aha di ve Ebru Said Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Diyor ki peygamber efendimiz çok sorulan bir konu geldi şimdi karşımıza. <gülüyor> Kağıtlar hep yazarlar, sorarlar. İza şebbeha ala ahadikun şeytan ve huvvetü salati sizden birisi namaz kılıyorken şeytan ona e, şöyleymiş gibi bir böyle öyle olmuş gibi bezleterek öyle bir bezlete verdi mi fakale ahdeste yani bak akısın karşı işte yenilendi akısın kaçıverdi falan gibi böyle bir duygu bezlete verdi mi namazdayken o kişi desin ki kezet sus yalancı yalan söylüyorsun edepsiz yalan söylüyorsun desin. yani şeytanın bezletesini azı hakikaten kaçtım vesaire ben geçir sus Yalan söylüyorsun desin ona böyle cevap versin içinden Atasın kaçtı galiba bak yenilendin galiba kıpırladı biraz hava çıkar gibi oldu vesaire Yalan söylüyorsun yalancı desin ona Ama hani yiyemez hatta yesman sen bir ilimini eğer kulağıyla bir ses duyarsa Veya burnuyla bir koku duyarsa o zaman gerçekten bozulmuş biri yani Ateşin bozulma sebeplerinden birisi de efendim, insanın yerlenmesidir tamam ama oldu gibi galiba oldu oldu mu olmadı mı öyle şey yok burnuyla koku yok duymadıysa kulağıyla ses duymadıysa öyle gibi gelmesi kaçtı galiba yerlendim galiba filan gibi bir düşünce doğru olmuyor şeytanlara bir vesvese verince şeytan edecek ki tezette yalan söyledi yalancı, yalancı kandırmaya çalışıyorsun beni diyecek yani pabuç bırakmayacak yani onun o vesvesi ismi. <gülüyor> Ve sizden birisi namaz kılarken tam mı kıldı, eksik mi kıldı? Yoksa fazla bir rekat mi yaptı? Bunu kararlaştıramazsa, efendim o zaman namazın sonunda senin seccesi yapsın. Böylece şey yapmış olur. Yani bir hata olmuşsa o tedavi olmuş olur. Aşağıda bir hadis-i şerif daha var bu hususta. Bu sayfada sekizinci hadis, herhalde oraya kadar gelemeyiz. Orada diyor ki yani galip kanaati, hakim kanaati, daha kuvvetli kanaati neyse ona göre, namazını ona göre kılsın. Üç kıldım mı sanıyor, dörtlesin. Dört tamam mı kıldım sanıyor, yoksa efendim eksik mi terazebi ama tamam kıldım, o daha kuvvetli. O zaman o dörtte selam versin, yalnız bir seyir tecrübesi yapsın. Yani galip kanaatine, esas kanaatine, kuvvetli kanaatine göre işi tamamlasın, bir sevgisi yapsın, buyurmuş Efendimiz. Çok olur bu. Bu da tabi şeytanın insanı meşgul etmesiyle oluyor. Namaza kendisini veremiyor insanlar. Namaza kendisini verememek neden? Zikre kendisini verememek neden? Abdest almaktan başlar iş. Abdesti güzel almazsa namazı da güzel olmaz. Vesvese de gelir. Başka şey de gelir. Abdesti eksiklik oldu mu şeytan o zaman şey yapabilir. Ama abdesti tamam oldu mu şeytan abdestin insana kolay iş geçiremiyor. O bakımdan abdesti güzel almak lazım. Abdesti güzel almak nasıl olacak? Su değmemiş kısım bırakmadan güzel bir tayara olacak. Dualarını yaparak olacak. Ve bunun ne kadar kıymetli bir maddi ve manevi yönü olan bir iş olduğunu düşünerek olacak. Abdestin iki yönü var. Maddi yönü, insanın terini, kirini temizliyor. Elini yıkıyorsun, yüzünü yıkıyorsun, burnunu temizliyorsun vesaire. Ayağını yıkıyorsun, kir, ter, koku gidiyor maddi yönü bu. Bir de manevi yönü var. Akan damlalarla beraber günahların affoluyor. Günahlar gidiyor. Manevi bakımdan da temizleniyor insan. Yani hem maddi kimlerden parti oluyor, hem de manevi bakımdan günahları affolunuyor, getiliyor, siliniyor. Abdest çok çok önemli bir işler. Onun için onu böyle tadını çıkarta çıkarta güzel yapmak lazım. Umuyette abdesti güzel almıyorlar. Yani başına bir durun, çocukların nasıl abdesti aldığına bir bakın. Veya başka insanların nasıl aldığına bir bakın. Dikkat edin, şuraları falan tam yıkanmamış oluyor. Ben dikkat ettim, böyle birkaç defa başlarından bulundum. Beşleci, kolunu yıkadı. Atrasım bitti mi? Bitti. Bak, şurasına hiç su gelmemiş. kulları bile ıslanmamış yani. Dikkat etmiyorlar. Yüzünü güzel yıkayacak, ovuşturacak, elini güzel yıkayacak, kolunu güzel yıkayacak yani hakkını vererek dualarını yaparak dualarını yaparak duası oldu mu sevabı var duasız oldu mu sevabı yok duasını yaparak alacak, tamam oradan başladı güzel başladı iş camiye gelecek ondan sonra namaza böyle tam huşu içinde efendim e, duracak ve okuduğu şeylere kendisini verecek yaptığı işlere Kendisini verecek. Ben kimin huzurunda duruyorum? Allah'ın huzurunda duruyorum. Kime secde ettim? Allah'a secde ettim. Ne söylüyorum? Allah'a hadd ediyorum. Efendim şükrediyorum. Silahın Allah diyorum. Kendisini yani yaptığı işe verecek. Aklı başka yerde olmayacak. İşte e, abdesti güzel almıyorlar. Huzur ve rahata ermeden, huşuğa kavuşmadan namaca duruyorlar. Efendim aklı alışverişte oluyor, problemlerinde oluyor, yapacağı işlerde oluyor. Evet Efendim, e, o zaman tabii namazı şaşırıyor. Vekatı, vekatı şaşırıyor. İkide miydim, üçte miydim, beşte miydim? Bilemiyor. Faydını kıldım, sünnetini kıldım. Bilemiyor. Yani ihtiyar değil, yaşlı değil ama aklı başka yerde. Onun için insan böyle akıl almaktan başlayıp dikkat etmesi gerekiyor bunlara. İşte Peki bütün bu bunlara rağmen tam hatırlayamazsa kuvvetli kanaati neyse ona göre yapacak bir de iki secde, sehir secdesi yapacak, bitirecek. Şeytana da yüz vermeyecek, o vesvese vermek istedikçe şey, ya söylüyorsa diyecek, tefe diyecek onun başında. Üçüncü hadise-i şerifi, sayfanın, bu ve ahadutun felâ yetenestes yok yukarıdaki edeyim İzâ şereb-i ahad-ıkın mas maslam velâ ye abban ve innel kübade minel abbi Şimdi su içmek azabını öğretiyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sizden biriniz su içerken su değil de yani herhangi bir şey meşrubat, hangisi olsa olur su da olur, ayran da olur daha başka bir yazlık, kışlık meşrubatta da olabilir Meşru, meşrubat. Yani haram olmayan. Evet. Her neyse. iki türlü içilebilir. Bir lıkır lıkır, dümbür dümbür güp güp güp içilir. Bir de yavaş yavaş içilir. Nasıl içilecek? Yavaş yavaş içilecek. Diyor ki Peygamber Efendimiz sizden biriniz içerken süze süze içsin. Yani böyle dudaklarını ağzını çok açmadan, güp güp yutmadan yük yük süze süze içsin, <gülüyor> yavaş yavaş içsin. Böyle e, toplu toplu yutup yutup gündür gündür öyle içmesin. Çünkü efendim kubat hastalığı ekseriyeti işte böyle hızlı ve çok içmekten olur. Yani ağzını doldurup doldurup yüklü yüte yüte böyle içmekten olur. Süze size içmemekten olur. Yani bu kubat hastalığı nedir diye Aşağıda izahat var diyor ki: Yukarılın bir vezeyin, vezeykeniz eldezi hastala minetsizdir, yukarıyıbınmasın. Yani böyle terleyecekken içilip de ziyerde meydana gelen hastalıklar denilir Bu deniliyor. Hakikaten insan soğuk bir şeyi böyle terleyecek bu tarzları içince içinde çeşitli hastalıklar oluyor. Ben hatırlıyorum, şampiyon birisi abime söylemiş ki yani Türkiye şampiyon, şampiyonluğunu kazanmış sporu yapan kuvvetli bir insan beni demiş bir terliyken içtiği soğuk meşrubat mahsetti Vereme kadar gitmiş yani. Sporu bırakmış vereme kadar gitmiş ölümden dönmüş yani. Onun için bizde su içmenin adabı Efendim ayakta içmek mekruhtur. Oturarak içecek. Semerden halet yavaş yavaş içecek. Süze süze içecek. Tık tık yutmuş. İki hat içecek, beş beşe. Ve 4. i şerif gene içmek değinir. <gülüyor> İlla şerife hadisün velayetene fesl-i inne inne etel hala etela denesbekehu biyenehi velayetemseh innehi. Sigandır mı? bir meşrubat içerken içtiği kabın içine solumasın haklamasın yani mesela bardakla içiyor nefes alacağı zaman bardağı ağzından çekecek nefesi öyle alıp verecek bu buradayken böyle hovladır ama bardağın rengi değişiyor böyle içi buğulamıyor vesaire filan böyle kabın içine nefes teneffüs etmek yok içecek teneffüs edeceği zaman kabı ağzından ayıracak Kadın içine senaküs etmeyecek. Ne kadar güzel. Niye? Sebebini söylemiyor ama biliyoruz ki nefesle birçok şey yapar. Yani intikal edebilir. Onu ayırıyor işte. O devirde Efendimiz sallallahu aleyhi böyle tavsiye buyurmuş devamında buyuruyor ki sizden biriniz yüz numaraya gittiği zaman yani ihtiyacını görmeye gittiği zaman halaya gittiği zaman e, sağ eliyle şeyini e, tenakil uzvunu, idrar uzvunu tutmasın ve sağ eliyle taharetlenmesin İslam'da tabi bu büyük abdest, kişi abdest herkesin başında. Avrupalının da başında, şartlarında, gartlarında. Bu yemek yiyen canlıların olan şeyi. Bir kısmı idrar olarak çıkıyor, bir kısmı gayeta olarak, büyük abdesi olarak çıkıyor. Tabii bunun karşısında her gün baş, insanların başına gelen bir olay temizlenmek lazım. Yani bundan, bundan ikisi de pistir İslam'a göre, bunlardan temizlenmek lazım. Yani medeni insanımız Avrupa, temizlenmiyor Musselam kardeşlerim. Sosyetik bir kadın bizim bir doçant arkadaşa söylemiş ki, e, ne yaparsınız? Biz sık sık külöt değiştiririz demiş. Yazıklar olsun, demek temizleniyor, donu kirlendikçe donu değişiyor. ya temizlenmediği ama pis kokar insan. O parfümler ondan demek ki, koyu koyu parfümler. Parti Fatih'e kuvvetli diyor ki, öbür gün korkusu duyulmasın diyor. Olmaz. Tertemiz yıkayacak. <gülüyor> Tertemiz temizlenecek. Yani bizim dinimiz hem küçük abdestten korunmayı, hem büyük abdestten korunmayı, sakınmayı kuvvetle tavsiye etmiştir. Onun için bu hususta çok dikkatli olun. Bu hususta ben şimdi bugünümüzde anlatmak istediğim bazı şeyleri söyleyeyim. Ayakta idrar yapmak, hadis-i şeriflerle yasaktır, yukarıdan şarşar şar, şar döktüğü zaman ayakları dizlerine kadar berbat olur, mahvolur, öyle namaz olmaz, yani o donla, o pantolonla namaz filan olmaz. Ne yapacak? Sıçramaması için dikkat edecek, çömelecek, tedbir alacak, bu pisçe, şey. yani idrar pis. Sonra Tamamen Bunun sonunun alındığına dikkat edecek Fonunun alınması için şey yapacak Tedbir alacak İdramı yapıyor tamam mı tamam mı. Çekiyor donunu Vuruyor kapıyı çıkıyor dışarıya Üç adım attı mı idramin borularda kalan Öteki kısımda da donuna gidiyor Aç bakalım donunu şu kadar ıslanmış Mesela Kurul ziyanı yok hocam olmaz ki Yani pis oluyor Ne yapacak Sonunun gelmesine dikkat edecek, bir şey bırakmayacak. <gülüyor> Namaz da olmaz. Çünkü namazda bir insanın kendi elbisesinin, bir, bir vücudunun temiz olması şartı var. Bir de ve siyâ bekâsız pâhiye. Elbisesinin de temiz olması şartı var. Namaz kıldığı yerin de temiz olması şartı var. İslam temizlik değil mi? Onun için ne üstüne sıçratacak, ne kilosuna bulaştıracak, ne damlatacak, ne de sağ elini kullanacak bu işte. Sağ el mübarek diye sağ el güzel işlerde kullanılacak, sol el de ödeki işlerde kullanılacak. Yani bunun temizlenme işlemini, yıkanmasını, kurulanmasını vesairesini yaparken sol elini kullanması lazım. Ayırım orada oluyor. Tertemiz olacak. Bazıları şeye e, önemli gene bugüne ait bir meseleyi bahis konusu etmek istiyorum burada. Bazıları yüz numara tipini bir şey konusu yapmış yani taassık konusu milliyetçilik konusu yapmış Alaturka yüz numara bizimdir Alaturka yüz numara karşı tarafında binaenede Alaturka bile olsa Alaturka'ya çeviriyor Alaturka klojetin üstüne teşkilat yapıyor oraya kadar dolduruyor ona Alaturkalaştırıyor filan mesela yani bazıları bu hususta bakıyorum bayağı dikkatli gayretli ben bu işi şey görmüyorum, yanlış görüyorum. Yani eski çağlarda başka başka türlü durum. Dedelerimiz, dedelerimiz bu işi güzel halletmişler. Mesela eski camilerde vesairelerde şöyle öyle güzel ki hiç sıçrama ihtimali olan olmayan şekilde ama şimdi böyle yüzdümalara konulak konulan bir şeklinden şemailinden Büyük apteş, küçük apteş yapılırken çok sıçramalar vesaireler oluyor. O bakımdan nasıl olsa olur. Sonra bazı isteyen insanların dizleri bitiremiyor vesaire. Allah Türk'da olur, Allah da olur, Allah Kran'da denilen şekilde klozet kapaklı kapaklı tipte esasen sıçrama daha az oluyor, yıkama daha kolay oluyor. Yani böyle bir şey. E, e, Çekişme, çatışma içine girme, lüzum yok. Mühim olan temizliği sağlamak. Sıçramamayı sağlamak. efendim Ve kendisini temizlemeyi ve korumayı sağlamak. Kabir azabının ek idrardan sakınmamaktan dolayı olduğuna dair hadis-i şerifler vardır. Mühimsemez. Mühimsemediği için dikkat etmez. Dikkat etmediği için de cezalı durma düşüyor. Kabirde İdrarından dolayı azap görüyoruz. Müslüman, kabile konuluyor. Müslüman olmasına rağmen kabile azap görüyoruz. Çünkü idrarından dikkat etmedi. Çok dikkat edeceksin. Gayet dikkatli olacaksın. Bir de soruyorlar, kağıtla taharetlenme veya şey, işte kitaplarımızda yazılmış mektuhtu. Doğru, kağıt, ilim, irfan malzemesidir. Defter yapılıyor, kitap basılıyor filan. E, Ama... Şimdi bu de artık özel olarak onun için yapılmış, başka işte kullanılmayan tipte kağıtlar da var, bez gibi, bezden kağıt daha iyi, neden daha iyi? Beze kuruluyorsun, kuruluyorsun, kuruluyorsun, hadi bir, hadi iki, ondan sonra orada e, ıslattık, kuruyan, tekrar tekrar şey yapılan, mikrop yürüyor orada, ama kağıtta bir defa kuruladığın zaman atıyorsun, o zaman mikrop üreme olmuyor. Bu mendiller de öyle. Eskiden bez mendillerimiz vardı. Efendim cebimizde dururdu. Evde yıkanırdı. Şimdi kağıt mendil siliyorsun atıyorsun. Yani iyi oluyor. Bunları yani böyle makul düşünmek lazım. Temizliği esas almak lazım. Lüzumsuz efendim inatlara şeylere düşmemek lazım. Çünkü dinimiz ana hedefleri gösteriyor. O ana hedeflere uygun hareket etmeye çalışmak lazım. اِذَا شَرِبَمْ كَلْبِ فِي اِنَٰئِ اَحَدِكُمْ فَلْيَنْ سِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتِ Birçok sahih kaynakta Ebu Hureyla radıyallahu Allah'a rivayet edilmiş köpek sizden birimizin çanağından bir şey içti mi? Kadından, kasesinden, çanağından bir şey içti mi? Onu, o kabı yedi defa yıkayın. Bir defa değil, iki defa değil, yedi defa yıkayın diyor Peygamber Efendimiz. Bu köpeğe karşı gösterilen bu hassasiyetin tabi bu devirde ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Çok iyi anlıyoruz. Çünkü köpenin hakikaten kuduz taşıdığı ve daha, daha başka bir takım efendim, parazitleri falan taşıdığı şu anda dostlar tarafından biliniyor. Efendim, o kuduz da zor bir hastalık. O bakımdan yani köpek beslemek de tavsiye edilmemiş. Peygamber Efendimiz yasaklamış. Demişler ki ya Resul Ola, sürülerimiz var, kurt gelir, bekçilik yapıyor. Evimiz var, işte bek bekçi olması gerekiyor. Tekrar yani böyle zaruri ihtiyacı olanlar beslesin, ötekiler mümkün olduğu kadar beslemesin tarzında. Tavsiyesi böyle. Çünkü koydurabiliyor ve oradan hastalık bulaşabiliyor. Bazı hayvanların bu hastalık yapma şeyinden dolayı dinimizde asırlar önceden inkar edilmiş Müslümanlar Elhamdülillah. Domuz etinin de durumu böyle, donuzun da böyle şeyi böyle, kepekin böyle durumlar var efendim O bakımdan uyarılmış Elhamdülillah. Yine burada altıncı hadis şerif içmekle ilgili geldi, izel şeriftim. Fethrebu bi salateki enpasin kelule şiftin li şerabidi ve semiyetu şuha um fi celbiyi ve salisetu matala şeytan fe iza şerittum fe massohu masar fe ejderu en ve innehu ehna ve emru Hazreti Ayşe validemizden içmenin adabı ile ilgili gene, özel tür bir meşrubat su vesaire içtiğiniz zaman teşkil bu bir selateki enfasi üç'e bölerek için üç nefeste böyle üç defada için üç nefeste için tek ola dişük şükrin bu içine şükür manasını taşır ilk var 3'e Üç, Üşe veriyorsun. İlk içiş o neşrubata bir Allah'a şükür manasını taşır. Ve saniyeti ikinci içiş şifa unutmayacağı içini içine şifa olur. Birincisi şükür, ikincisi şifa ve saniyeti matra datı bir şeytan. Üçüncüsü de şeytanı defeder. Şeytanı defedicı olur. <gülüyor> Seizer çayıdır. içerken süzerek için efendim, demin geçmişlerde büyük büyük içmeyin, süresiyle süre, yavaş yavaş için. Ve innahu en çünkü yerine gitmesi için çok uygundur böyle içiş ve ehne ve emra çok afiyetlidir böyle yavaş yavaş içmek. Ve sıhhate uygundur. Yani sıhhat ve afiyet ve lezzet bakımından da böyle yavaş yap, yavaş içmek daha uygundur. Birileri Coca-Cola ikram etmiş bizim Türkler'e, Amerika'da galiba. Onlar da lıkır lıkır lıkır içmişler. Demişler ki biz Coca-Cola'yı böyle içmiyoruz. Ya nasıl? Yani birer yedim, birer yedim, birer yedim. Yani böyle yavaş yavaş bir böyle büp büp büp içiyoruz zaten asitli bir şey mideyi gelen bir daha ver, bir daha içiyor, bir daha içiyor filan sıhhada zararlı yani e, yavaş yavaş içmek ve tadını çıkartmak bakımından böyle tavsiye edilmiş Güzel <gülüyor> şerubul hamle tecciduhum sümme in şerubuha tecciduhum sümme in şerubuha tecciduhum sümme in şerubuha tecciduhum Bu da sarhoşlar hakkında bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifte bu ayaklar sarhoşlar işkili işkiler mi meydan daya çekin. Yani meydan daya böyle gelişir gelen benim şey değil. bağlanacak kamçı veya safa alınacak, efendim çak olur. Çar. Belli, belli ölçüde kaldıracak. Hızla vurmak yok, yavaş vurmak yok. Standart ölçüler içinde e, efendim, sopa cezası ile vurun. Yani değnek cezası, değnekle dövülme cezası. Bir daha içerisinde gemek değnekle dövülme cezası. Bir daha içerisinde gemek değnekle dövülme cezası. Yani ondan sonra gene içeride bırakmazsa o zaman öldürün onu buyurmuş. Yani bu içkiden vazgeçirmek için ee, bu devre cezası var. Esrar <gülüyor> ederse efendi şey yapmazsa o zaman e, böyle buyurmuş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. <gülüyor> Sonra bu şey geldi. Namazda şaşıranın durumun ile ilgili hadisleri izah <gülüyor> ederek ve hadis-i kümsü salatihi kelamı ile kim salaten erba'a sem yutruş şekke Kana, sinme, yeskül, ve hep ne alamet-i kana. Sonra 103 secdeteyin kable enfüsleme ve enterno salat 5 şefaa lehü 7 ve enterno salat tamamen şimdi 40 tane sadece terkimenü şeytan. Sizden biriniz namazını kaç reket kıldığında tereddüt eder, şüpheye düşerse üç mü kıldı, dört mü kıldı diye şüpheyi atsın efendim, kuvvetli kanaati, daha kuvvetli kanaati neyse ona binaen namazı tamamlasın sonra iki reket, iki secdeyle seyredesin, seyir secdeci yapsın efendim selam, kabla en müsellim ediyor, selam vermeden evvel diyor malum bizde ee, bu e, seyir seyirgesinin nasıl yapacağına dair mesleplerde çeşitli görüşler vardır. Sonra eğer beş tane beş hareket kılmışsa e, melekler onun namazını altıya tamamlarlar. Yani eksik kalmaz. Ve imkâne sallâ tamamen tamam kılmışsa efendim bu da e, e, şeytanın burnunun yere sürtmesi olur yani. Seyze yapılmış olur. Aldanmamış oldu. Şeytan muradına eremedi. Şimdi kahrolur şeytan yani burnu yerde sürtler. Ama beş kılmışsa, yanlış bile olmuşsa o melekler altıya tamamlanlar diyor. Demek ki bu hadis şeriflerden anladığımız vesvesiyle mahal bırakmayacak, yer vermeyecek. Şeytana tezdet edecek, yalan söylüyorsun diyecek. Şeker tereddide meydan vermeyecek, reddedecek onu. Ve genel kuvvetli kanaatine göre hareket edecek, iki dakika da gönlüne yük yakınacak. Sonuncu hadis dokuzuncu, onu okuyalım, şöyle bırakalım, burada bırakalım. İzâ tari ehl -i cenneti, cenneti ve ehl-ül nâri, nâri e bilmezse hatta lice ala beni cennete sonra yıldıho, sonra inan di minadim, ya ehl cennet kuluğun la ya ehl nara kuluğun la mel. Hele zardu ehl ila sarhim ve zardu ehl ila radıyallahu rivayet edilmiş hadisleri, sayfanın onuncu hadis şeridi. bunu da okuyarak bitiriyoruz dersimizi bu haftaki biz tarih emri cenneti iler cenneti cennet ehli cennetlikler cennete varıp gittikleri zaman girdikleri zaman cennete edildiler gittiler cennete ehli cennet girdi ve ehlinlar ilenler cehennem de cehenneme tıkıldı atıldılar onlar doğru girdi Bitti bu iş. Ki ölüm getirilir ortaya. Hatta yüz öle ne yap? sonra cennetle cehennemin tam orta yerine kadar getirilir şey ölüm, şimdi yüz bak. Sonra bu arzlanır ölüm kesilir, kara bir koş gibi efendim orada kurban edilir sembolik bir şey ama yani e, ölüm denilen olay cennetle cehennemin arasında kesilir. Kafası kesilir. Sınne yünadi münadil. Sonra bir münadi seslenici seslenir. Ya ehlel cennet ey cennetlikler huludun. Cennette siz ebedi kalacaksınız. Ölüm yok orada. Bak ölümü kestik. Cennette ölmek yok, eveli kalacaksınız derler, dert, münadir. Ve ya ehlenna, ey cehennemlikler, huludun nâmevde. Bak, ölümü kestik burada, o cehennemde, o azabın içinde eveli kalacaksınız, ölmek yok. Ölüm orada olayı yok ediliyor artık. Yani cennetle cehennemin arasında ölüm kesiliyor. Yok ediliyor, cehennemdekiler ölçeler kurtulacaklardı, azap gördükleri. İlk azaptan kurtulacaklardı ölmek yok. La da aleyhim fe Ölmek yok ki kurtulsunlar. Ölmeden o azabı devamlı çektirecek Allah onlara. Ve yecdadu ehl-i cenneti ferahan. ilah ferahim. Cennet-i ehl-i sevinçlerine sevinç kapılacak, çok ferahlanacaklar. Ha ölüm artık elhamdülillah burada ebedi kalacakmışız diye sevincekler ve ne yazık ki helal namlı cehennem ehli de kan ve dertlerine dert eklenecek, hüzünlerine hüzün eklenecek ki evâ ölmek de yok bu azabı sonsuz bir şekilde ebedi şekilde diye üzülecekler tabi bu arada şu şeyi de hatırlatmam lazım. Başka hadis-i şeriflerden bildiğimiz bir hususu anlatmamız gerekiyor. Bazı Müslümanlar günahından dolayı cehenneme girecek. Müslüman, mümin, la ilahe illallah diyen insan ama cehenneme girecek. Neden? Şöyle yapmış, böyle yapmış. Kısır günahından dolayı cehenneme girecek. Cezasını çekecek. Sonra cennete ondan alınacak. Yani bu ölümün böyle yok edilmesi olayı onlar cennete alındıktan sonra olacak. O hususta hadis-i şerifler var. Efendim cehennemlikler onlara diyeceklermiş ki, sizin la ilahe demeniz size bir yaramadı, bir faydası yok. İşte siz de yani o laka, uzdaya, puta tapanlar işte bak siz de bizim gibi cehennemde yanıyorsunuz. Siz de, la ilahe siz de cehennemde yanıyorsunuz diyeceklermiş. Allah-u Teala Hazretleri onları cehir yanmış ve kömür gibi olmuşken, hayat nehrine atacakmış. Orada hayat nehri denilen bir nehre atacakmış. Orada otların bittiği gibi yeniden bitecek, büyüyecek, canlanacaklarmış. Yani bu kömür, kapkara kömür haline gelmiş olan bu yananlar orada tekrar canlanacaklarmış. Ve o hayat nehrinde yıkandıktan canlandıktan sonra cennete dahil edileceklermiş. Orada cennet ehli Bunlar sonradan cehennemde azap verip geldiği için bunlara cehennemiler diyeceklermiş. Yani cehennemden gelmeler, sonradan gelmeler, göçlenler diye onlara böyle isim vereceklermiş. Onlar bundan üzüleceklermiş bir cehennemlik olduklarının böyle yüzlerine vurulması, söylenmesi. ona Onlara üzüntü olacakmış, onun üzerine o isimle kaldırılacakmış. Hani o isimle de anılmayacaklarmış, onlar ehli cennet olacaklar. İşte bundan sonra artık kafirler cehennemde ebedi kalacaklar. çünkü ha hal-i gül ayet-i kerimelerde. Müminler de cennette ebedi kalacaklar. Allah Celle Celaluhu bizleri cehennemde hiç yanmadan, azaba hiç hükâr olmadan, hiç efendim o korkunç elemlere, kederlere, üzüntülere uğramadan doğrudan doğruya zeynete gitmeyi nasip eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Fatih i Şerife, Mahal-i Esmele <gülüyor> ı Şerife <Gülüyor> Ni'l elem ve şerh ile